Emeğin Günü Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren Fabikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Emeğin Günlüğü programından merhaba, bugün Berne arkadaşımız rahatsız oldu, hiç programa katılamadı, kendisine buradan geçmiş olsun diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz ve aynı zamanda Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra yaşamına itildi. Sevenlerine ve açıkçası ailemize de buradan başsağlığı diliyoruz. Bugünkü konuğumuz akademisyen, doçent doktor Hakan Koçak. Kendisi aynı zamanda TIP Parti Meclisi ve Emek Bürosu üyesi. Kendisiyle hem 1 Mayıs hem de TIP Emek Bürosu'nun neler yaptığını konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Ee, evet, 1 Mayıs'ta başlayalım. Aslında sizin e, sosyal medyada yazdıklarınızda da denk gelmiştik. Biraz onun e, üzerinden de e, sizi konuk almak istedik. E, 1 Mayıs'ta iki farklı alanda kutlama yaşandı ve bir süre önce ciddi bir emek hareketliliği ortaya çıkmış olsa da 1 Mayıs'taki alanları bu, bunun yansımasını e, çok fazla göremedik. E, neler söylemek istersiniz 1 Mayıs ilişkin? Evet, e, yani bu 1 Mayıs tabii her şeyden önce e, uzun sancılı pandemi dönemi sonrasında e, sokağa çıkılabilen bir 1 Mayıs'tı. Yani en öncelikli tabii niteliği, özelliği buydu bu 1 Mayıs'ın. E, aslında biraz deyim yerindeyse hem emek hareketi hem genel olarak dünyada ve Türkiye toplumsal muhalefetin biraz sokak, meydan, eylem, kitlesel bir e, gösteriler konusunda paslandığı bir dönemden sonra bu bahar aslında öncesindeki Nevroz ve farklı eylemler ve senenin başındaki ilk bir iki ayındaki bu beklenmedik emek hareketinin yükselişiyle bir açılım dönemi. Bütün bunlar çerçevesinde düşündüğünce bu bir Mayıs'ın da çok daha kitlesel olabileceği öngörülmüştü ya yani ben de kişi olarak öyle öngördüm. Öte yandan özellikle geçen sonbahardan itibaren çok derinleşen enflasyon, yoksullaşma, geçinememe ve buna yönelik toplumun her tarafında biriken, biriktiği görülen öfkenin de yansıyacağı bir 1 Mayıs adeta o emekçilerin öfkesinin de yansıyacağı bir platform olacağı olabileceği de öngörülmüştü e, ve de tabii ki işte bu e, ilk birkaç ayında yılın e, yüzün üzerinde gerçekleşen grev oları yarattığı bir e, iş hareketi dinamizmi e, epey bir süredir e, görünenin çok üzerinde bir e, kapsama genişliği ulaşan bir işareket fakat çok e, böyle olmadı gibi Şöyle tabii bu 1 Mayıs hayli yaygın kutlandı. Daha önce mesela 1 Mayıs yapılmayan yerlerde de oldu. Ee, öte yandan mesela Gebze gibi e, kimi yerellerde güçlü de e, oldu. Buralardaki sendika dinamizmi yansıttı. E, dolayısıyla genişlik anlamında e, ve hele de pandemizm olması dediğim gibi bir yeniden e, ayağa kalkış anlamında olumlu ama o öfkenin ve o işçi hareketi dinamizminin yansımaması e, dolayısıyla da çok çok daha beklenen o kitleserliğe ulaşmaması anlamında da zayıf kaldı ben, e, bana sorarsanız. E, burada tabii şunu da belirtmek lazım dediğim gibi sosyal medyada da belirtmiştim tabii Farklı e, emek katmanlarının ya da işçi hareketinin farklı dinamiklerinin her zaman eş zamanlı ya da bakışımlı olmadığını görüyoruz biz. Geçmişte mesela orada 89 bahar eylemlerini örnek vermiştim. 89 bahar eylemleri esasen o sırada e, Özal'a ana pakaşı e, verilen bir mücadeleydi. Bunun da motoru. E, o sırada sürdürülen kamu işçilerinin sözleşmelerindeki tıkanıklıkta e, Özal'ın dayatmacılığı karşısında Özal hükümetinin kamu çalışanları artık ciddi bir geçim sorunu yaşadıkları için toplu sözleşme sürecini e, tabandan yükselen bir eylemlikle birlikte muazzam bir e, harekete dönüştürdü. 89 bahar eylemleri buydu. Fakat mesela o yılın 1 Mayıs'ı Na, bu bahar eylemlerinin kitlesi gelmemişti, yansımamıştı. 89-1 Mayıs'ı da son derece e, sert mücadelelerin olduğu küçümsenmeyecek e, kitlelerin İstanbul için e, harekete geçtiği bir, bir Mayıs'ta ama ana gövdesini 89-1 Mayıs'ını sol devrimci, sosyalist yapılar e, oluşturuyordu esasen e, ve onların Özellikle 1 Mayıs'ı tekrar kitlesel olarak kutlamak, bir bölüm için özellikle Taksim'de kutlamak gibi hedefleri vardı. Buna yönelik bir hareketti. Dolayısıyla yani daha politikleşmiş ayağıyla diyelim, işçi sınıfı hareketinin, daha sendikal düzeydeki ayağı her zaman birbirini beslemeyebiliyor, her zaman birbiriyle, Tam uyumlu olmuyor. Dolayısıyla bu yıl da böyle bir şey gördük. Tabii şunu unutmamak lazım. Yüzün üzerindeki grev içinde hatırı sayılır bir bölümü. Kurumsal ana akım sendikalarca yani toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip. Sendikalarca yapılmış eylemler değil. Yani ya bağımsız alternatif sendikalar ya işçilerin kendi iç komiteleri, örgütlükleri veya kurumsal sendikalar olsa da bunların henüz yetkili olmadıkları ancak destekçi olabildikleri eylemlerdi. Tabii bu şunu da bize dolayısıyla bu vesileyle bir kez daha göstermiş oldu. Hareket önemli. Türkiye'de her zaman hareketlerin bazen de böyle beklenmedik patlamalar halinde ortaya çıkması e, olası. Bu bizim sıkça rastladığımız bir şey. İşte 15-16 Haziran düşünün geçmişte metal fırtına'yı düşünün vesaire. Ama bir o kadar da bize şunu tekrar düşündürdü ya düşündürtmeli sorgulatmalı ki bu dinamizmin kalıcı mücadeleci örgütlülüklere dönüştürülmesi nasıl olacak bu mesele veya şöyle de diyelim oradaki dinamizm kurumsal sendikaların nasıl enerji taşıyacak? O enerji nasıl oraya da akıtılacak? bir Mayıs bunları tartışmak için belki bize bir görüntü vermiş oldu. Diyebilirim. Evet. E, peki sizce eksiklikler ne hocam? Yani gerek kurumsal sendikalar açısından hani oraya yapmayan bir enerji e, açığa çıktığı. Bunu da gördük yıl, evet. yılın başında. E, ama aynı zamanda e, diğer yapıların da çok fazla e, örgüt yemediği bir hareketlik vardır. E, siz dediniz bir kısmı zaten e, ana akım olmayan sendikalar tarafından örgütlenmişti. E, kurumsal olmayan sendikalar, direkt işlerin kendi kontrolü Bir kısmı biraz daha e, dernek ve benzeri yapılar tarafından örgütlenmişti. Bunlarla e, Genel işçi hareketini, farklileri, sendikaları nasıl buluşturacağız? Ki buradan da aslında biraz daha tipe bağlamak istiyorum mevzuyu. Tip Emek Komitesi bu konuda emek birimiz bir konuda neler yapıyor? E yani bunu nasıl yapacağız? Bunun bir formülü yok. Öğreneceğiz. E Yaparak biraz, biraz üzerine düşünerek. Ama e sanırım şu önemli. Yani bir potansiyel var. Hani e onu başa koymak lazım. Yani Türkiye işçi sınıfı konuşulduğunda ya tamamdı bu işçilerde örgütlenmiyorlar kardeşim sözünü bir tarafa bırakmak lazım. Yani müthiş bir irade var. Fakat bir o kadar da tabii muazzam işsizlik var. Ee, sendikal örgütlerinin önünde ciddi engeller var. Ee, siyasetin odağını daha fazla buraya taşımamız gerektiğini, buralara yüklenmek gerektiğini bize bence gösterdi. Bizim açımızdan mesela e, burayla ilgili yakalamaya çalıştığımız halka e, tip emek bürosu olarak da e, bu örgütlerin önündeki en kritik, en yakıcı engel olan yetki itiraz süreçlerine ilişkin bir yasa değişikliği teklifi mesela geçtiğimiz haftalarda gündeme getirmiştik biz tam da buradan yola çıkarak yani e, işçiler eylem yoluyla ücretlerini arttırmaya hiç geçimlerini bir ölçüde rahatlatmaya çalışıyorlar. Fiili grevler yapıyorlar. Fakat bunu örgütlenmeye dönüştürme noktasında önlerine şu andaki mevcut mevzuattaki yetki e, itirazları çıkıyor. Yani çoğunluğu sağlıyorlar bir iş yerinde. Fakat orada yetkiye itiraz edildiğinde sonu gelmez aylara yıllara yayılan bir. Hukuk labirentinin içine giriyor işçiler, deyim bir Bunu değiştirmek için acil değişiklik önerileri getirdik. 3-4 maddelik, 4 maddelik esasen teklifle işverenlerin bu suistimalini önlemeye yönelik. Bunu bir kampanyaya da dönüştürmeye çalıştık. Çalışıyoruz da hala. Yani sadece tipin meclise getirdiği bir önerge değil. Bu vesileyle sendikaların, öncü işçilerin, Yine bu alandaki diğer siyasi partilerin de içinde olduğu. Yani buraya bir, bir yüklenme noktası. Yani bu tıkacı, örgütlerin önündeki tıkacı aşabilelim diye. İstediğimiz oranda güçlü bir kampanya henüz olmuş değil. Ama biz olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani o zaman zaman ortaya çıkan, hızlı ivme kazanan hareketlerin örgütlenmenin sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmaya da yönlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada ben kendi adıma kadın hareketinin çok olumlu örnekler ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani belli çok somut hedeflere yüklenen ve burada kendi içindeki farklı renkleri de buluşturabilen, bilen, aynı yere kanalize edebilen, örneğin son eylem çok olumlu bir örnekti bu bin avukatın Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusunu tartışıldığı e, duruşmaya topluca gidişi gibi. Veya genel olarak bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan kampanyalar. Bence buna benzer şekilde emek örgütleri de ortaklaştıkları hepsinin muzdarip olduğu e, bu soruna karşı ortak şeyler yapabilmeliler. Biz Doğrusu tip emek olarak da böyle bakıyoruz. Yani bu ortaklaşmayı, bu güçlü ortak hareketi önemsiyoruz. Ama tabii onun yanı sıra irili ufaklı, Türkiye'nin her tarafında ortaya çıkan örgütlenme, eyleme geçme, iradesi gösteren herkesle dayanışmak içinde olmak ve bunları kapasitesini güçlendirme gibi bir görevimiz var. Buna çabalıyoruz. Bu anlamda da müthiş bir artış var. Aslında bazen buna yetişmek de zor oluyor. Aslında pandemiden bir yana gözlenen bir eğilim bu. Yani farklı iş kollarında işçiler giderek daha fazla bir şekilde hakları için mücadele etmeye girişiyorlar. Evet bir yanda işsizlik var, baskılar var ama bir yandan da bir bıçağın kemiğe dayanma durumu var. O noktaya da gelinmiş halde. Dolayısıyla buralarda kimi zaman işte katalizör olmak, bu süreçleri hızlandırmak, buralarda insanlara moral ve cesaret vermek veyahut da onların seslerini e, kamuoyuna daha güçlü duyurabilmelerini sağlamak gibi konularda destek oluyoruz. Ama bir yanıyla da tabii bir meclis ayağı var e, tipin dört vekille temsil ediliyor. Dolayısıyla bu meclis dinamini de e, olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Bu yetki konusunda verdiğimize benzer belki yasa teklifleri, önergeler vesaireyle e, emek gündemini daha derinleştirmek, daha güçlendirmek, daha sonuç alıcı şeylere yönlendirmek gibi bir e, ufkumuz var. Evet, yanlış hatırlamıyorsam daha bugün e, Urfa'da kurak nedeniyle e, ürünleri tarlada kalan e, köylülerle beraber bir açıklama yapılmıştı tip olarak. Evet, evet, evet. E, ülkenin farklı yerlerinde bir takım etkinlikler oluyor. E, peki diğer emek güçleriyle tip emek bürosunun e, ilişkileri nasıl sendikalarla, e, diğer e, partilerle, organlarla? Biz şimdi şöyle bir tespit yapıyoruz. Sendikalara karşı iki uç eğilim var gibi gözüküyor. Bir uç eğilim hemen her sendikayı, sendikacıyı aynı çuvala koyan ve hepsini olumsuzlayan, hepsine mutlak bir güvensizlik duyan bir bakış açısı adeta sinik diyebileceğimiz bir tür sinizm var. Yani bırakın bu sendikalarla hiçbir şey olmaz gibi. Diğer uçta ise bir tür sendika şovenizm var. Hani sendika eleştiri getirdiğinizde siz işte bizim sendikamıza mı saldırıyorsunuz, bizim konfederasyonumuza mı laf ediyorsunuz vesaire gibi. Doğrusu biz şöyle bir hat tutturmaya çalışıyoruz. Yani emek hareketi sendikasız olmaz. Sendikalar tarihsel olarak tüm dünyada, Türkiye'de işçi sınıfının bulabildiği en güçlü, bir anlamda öz savunma örgütleri. Ama tarihsel bir kriz içinde oldukları hiç kuşkusuz. Fakat sendikalar homojen yapılar değiller. Farklı konfederasyonlar, farklı sendikalar, farklı gelenekler. Hatta aynı sendika içinde farklı şubeler, farklı kadrolar vesaire Dolayısıyla o dinamizmi yakalayarak somut durumun somut dahlili diye bir söz var ya biraz öyle bakmaya çalışıyoruz yani daha mücadeleci olan daha bağımsız tutum almaya çalışan bu türden sendikal pratikleri olumlu pratikleri öne çıkarmak böyle pratikler öne çıktığında onu en güçlü biçimde desteklemek onun yayılmasını onun örnek olmasını sağlamak ama öte yandan da e, mutlaka eleştirel bir e, Yaklaşımla da bakmak yani gerçekten hemen hemen tümüyle sarı sendika niteliğinde olan sendikalar var onlarla yan yana gelmek mümkün değil ama kimi zamanda yani ciddi örgütlenme mücadeleleri veren ama mesela kendi iç sendikal demokrasi konularında ciddi zaafları da olan dolayısıyla bu anlamda da eleştiriyi de hak eden sendikalar var veya bu türden pratikler var. Biz başka türlü bir sendikacılık mümkün, mümkün olmalı, bunu yaratmalıyız bakış açısıyla bakıyoruz. Dolayısıyla da böyle ilişki kurmaya çalışıyoruz. Olabildiğince mücadeleci gündeminin başına örgütlenmeyi koymuş olan, elindeki insan kadrosunu mali imkanları vesaireyi örgütlenmeye özellikle, yeni örgütlenmeye yönelten bağımsız sendikacılık pratiklerinin biz olabildiğince artması gerektiğini düşünüyoruz. Ki bunlar artmalı ki oralardan yeni kadrolar, yeni önderler, yeni başarılar, sendikal hareket dolayısıyla hem içinde verilecek bir mücadeleyle hem yanında verilecek, bazen de karşısında eleştirel verilecek Biraz karmaşık e, durumları tespit eden bir mücadeleyle e, sürdürülebilecek gibi. Olumlu örnekler de var. E, biz de bunun yanında içinde olmaya çalıştık, çalışıyoruz. Mesela enerji işçilerinin son dönemdeki disk enerji sen öncülüğündeki mücadelesi örnek e, oluşturuyor. E, mesela buna benzer alanları e, güçlendirmek için çabalıyoruz biz de kendi ölçülerimiz içerisinde. Mümkün olduğunca da burada emek güçleri içinde dediğim gibi ortak noktalara birlikte yüklenmek. Yani ayrımları çok öne çıkarmak değil, ortak yüklenmek en iyisi. Dolayısıyla da yani çokça kavga eden, tartışan, polemik yapan bir çizgi izlememeye çabalıyoruz. Dediğim gibi hani açık işveren yanlısı açık taban iradesini yok sayan sendikal pratikler karşısında net tutum almak yakın zamanda üzücü bir örnek Urfa'da tekstil iş kolunda görüldü örneğin orada da evet. böyle bir tutum aldık ama mesela şu da görüldü ki görülüyor ki her ne kadar bir Mayıs'ta yansımadık gibiyse de. Mesela işte Urfa'daki, Antep'teki farklı yerlerdeki mücadeleler küçük küçük bazı meyveler de vermeye başladı. İşte mesela Antep dokuma iş kolunda yeni bir sendika, bağımsız bir sendika yola çıktı. Tam da bu son dönemin bu birkaç aylık özellikle yoğunlaşan mücadelesinin de verdiği motivasyonla. E bu yeni deneyimleri de gözlemek... Onlara da güç ve cesaret vermek de bizce doğru olan. Evet. E, i̇lk hocam biraz daha doğrudan e, tip üzerine de konuşalım istiyorum. E, işte yakın süreçte olmasa da önümüzde bir seçim süreci de var. E, özellikle son günlerde adı adaylıkla alınan bir takım insanların yarattığı ciddi hayal kırıklığı sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Bunun üzerine e, tipin yerinden gündeme gelmesi söz konusu. E, siz tipi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, çünkü 60'ların ortasında meclise 12 milletvekiliyle girmesinin ardından ciddi bir e, olumlu hava değiştirmişti e, Türkiye'de. Şimdi 4 milletvekiliyle yine e, oldukça e, ilgi uyandırıcı e, girişimlerde de bulunuyor. Bu seçim sürecine tip nasıl hazırlanıyor önünüzde Koyduğunuz hedefler neler? Yani seçim sürecine dair aslında geçtiğimiz aylarda özellikle önemli açılımları oldu, önerileri oldu Türkiye İşçi Partisi'nin. Yani şunu söyledik çok detaya girmeden söyleyecek olursam. Bir kere unutmamak gerekir ki önümüzde iki seçim var. Biraz burada algıyı da değiştirmek lazım. Sadece Cumhurbaşkanlığı değil bir de meclis yeniden oluşacak aynı zamanda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir e, olabildiğince kapsayıcı bir ortak adayla güçlü bir şekilde mevcut saray rejimini değiştirmek e, fakat meclis e, tablosunda da solun güçlü olduğu, sosyalizmin renginin daha güçlü bir şekilde temsil edildiği bir Formül bulabilmek. Tipin çok kabaca söylersek aslında ortaya koyduğu yaklaşım bu. Bugün de bu yaklaşım geçerli. Ee, dediğiniz gibi aslında tarihsel kökleri itibariyle de o, o köklere de uygun, o geleneğe de uygun bir yaklaşım. Yani biz bugün meclisin işlevsizliğinin farkındayız. Ee, ama aynı zamanda da meclis kürsüsünün, çok geliş kitlelere ulaşmak için son derece işlevli olduğunu da gördük ve tecrübe ettik. Bizim derdimiz Türkiye iş Sınıfı adına o kürsüyle olabildiğince güçlü bir şekilde kullanabilmek. Oraya da bu seçimde mümkün olduğunca özellikle toplumsal muhalefetin öncülerini, gerçek yaşamdan, gerçek mücadelelerden gelen insanları oraya taşıyabilmek. O noktada da çok geniş bakıyoruz. Yani tip üyelerini sadece oraya taşımak değil, emek ekoloji Hı. Hı. E, vesaire gibi çeşitli toplumsal muhalefet mücadelelerinin öne çıkmış isimlerini oraya taşıyabilmek, bunun içinde bir üçüncü ittifak yaratabilmek, bir halk ittifakı. Yani mevcut iki ana cumhur ve millet ittifaklarının iki ana gövdenin dışında aslında ki siz de söylediğimiz son dönem bunun bu tartışmalar, bu hayal kırıklıkları aslında bunun ne kadar gerekli olduğunu bence bir kez daha göstermiş de oldu. Yani ısrarla Türkiye halkı ve seçmeni bir takım mecburiyetlere mahkum ediliyor, mahkum kılınmaya çalışılıyor. Oysa böyle değil, farklı alternatifler. Şunu göz önünde tutarak farklı alternatifler tabii. Yani bir yandan mevcut saray sistemini sürmesini e, engel olacak. Ama bunu yaparken de geleceği yani onun sonrasını da gören e, bir yeniden rejim inşasında da rol alan, söz alan bir yaklaşım. İşte bunu kurtuluş ve yeniden kuruluş diye biz e, tarif ediyoruz tip olarak. Dolayısıyla o noktada çok önemli bir tarihsel momentteyiz. O momentte mümkün olduğu kadar Türkiye emekçilerinin en güçlü şekilde temsili için bu ittifakı önemsiyoruz. Bir yedili oluşum var. Tip onun içerisinde HDP'nin ve bizim dışımızda beş sosyalist partinin oluşumun bulunduğu o ortak açıklamalar yapılıyor, ortak eylemler yapılıyor. Burada bir yandan bu olası ittifakın e, konuşmaları, tartışmaları, hazırlığı e, yapılıyor. E, ama öte yandan da biz tip olarak da tabii seçime çok ciddi biçimde hazırlığımızı yapıyoruz. E, yani e, anketlerden e, nerede güçlüyüz, ne yaparız'a e, kadar veya daha Sandık güvenliğine kadar tabii ki kendi ölçülerimizde ama yani seçimi önemsiyoruz, odaklanıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da seçim çalışmasıyla da bağlantılandırarak sürdürmeye çabalıyoruz. Evet, son dakikamızı da girdik. Son olarak 6 Mayıs tarihinde sizin de hazırlayanlarınızdan olduğunuz denizlere çıkan sokaklar adlı bir... Kisap yayınlandırız. Doğan Kargo ve İlha Demir'le beraber hazırlamıştınız. Ee, onun da yolu açık olsun diyoruz. Ee, son bir tek olduğunu gözeterek dinleyicilerimize Hı -hı. söylemek istediğiniz son sözler. Neyse onları da alalım hocam. Evet. Teşekkürler. İyi bir kitap oldu. Sana da teşekkürler. Seni de yazıyorum <gülüyor> tamam. hocam. Ee... Yani aslında mesela bu kitabın çıkışı bir Mayıs vesaire tüm olumsuzluklara rağmen bir uyanışın da olduğu görülüyor. Solun, sosyalizmin, emek hareketinin her şeye rağmen bir yeniden güçlü meşruiyet kazandığı bir dönemdeyiz. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Biraz daha kendi gündemimize bakmak, yani bizim dışımızdaki bu ana akım gündemleri ve tabii ki bakmak, söz etmek ama onun ötesinde kendi bulunduğumuz mecrayı daha güçlendirecek, bu meşruiyeti iyi değerlendirecek. Çünkü toplumun gözü kulağı ve emekçilerin geçmiş yıllara göre belki de daha açık. Biz bunu görebiliyoruz. Yani Hem emek hareketi içinde hem tipteki siyasi faaliyetlerde. Dolayısıyla buraya yüklenmek gereken daha enerjik, bir arada enerjik siyaset yapmak gereken bir dönem içerisindeyiz. Umarım hakkını veririz. Evet, katıldığınız için teşekkürler. Bugünkü konuğumuz teşekkürler. akademisyen doçent doktor Hakan Koçak'tı. Kendisi Ancak Parti, Parti Meclisi ve Emek Börüsü üyesiydi. Bir emeğin günün programında görüşene kadar da dinleyeceğimizi hoşçakalın diyoruz.